Bölüm 172 Yolculukta Dua Etmek Hadis 980 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Üç dua vardır ki, kabul edilmesinde şüphe yoktur. Mazlumun duası, yolcunun duası, Ana-Babanın Çocuğuna Olan Duası